gelin geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'ün bazı ilçelerinde krokileriyle sınırlı ve koordinatları gösterilen alanların Orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı. Kararda orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevreşehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi. Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı ilçe merkezi ve köyleri su altında bırakacak. 152 yıllık kısa tarihinde 7. kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli ilçesinde 2654 yapı hak sahibiyle aileleri yer değiştirecek. Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzey Doğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Yapılmaya başlandı. Baraj ilçeyi su altında bırakıyor. İlçe merkezi ile köylerde yaklaşık 5000 konut, 270 iş yeri ile 9430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. Su altında kalacak Yeniköy, Tekkale, çelik Çelikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar içinde dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 farklı köyde, yöresel mimaride ikişer katlı modern evler inşa edildi. Toplamda 520 köy evi inşa edilecek. 152 yıllık tarihinde 7. kez demiştik. taşınmaya hazırlanıyor ilçe. 2654 yapı hak sahibiyle aileler yer değiştirecek. Yaklaşık 9 bin kişinin yer değiştireceği ilçede taşınma süreci ise 5 ay sürecek. BBC'den Övgü Pınar'ın haberine göre İtalya'nın doğusundaki Marşe bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar aşırı yağışların iklim değişikliğiyle bağlantılı sıra dışı bir meteorolojik olay olduğunu vurguluyor. Etkili olan aşırı yağışlar Ancona şehri ve çevresinde büyük yıkıma yol açtı. Gece boyunca onlarca kişi mahsur kaldıkları bina çatıları ve ağaç tepelerinden kurtarılırken Sabahın saatlerinde 10 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığı haber geldi. Hipotermi ve yaralanmalar nedeniyle de yaklaşık 50 kişi hastanelere kaldırıldı. Yerel yetkililer ikisi çocuk dört kişinin de halen kayıp olduğunu bildiriyor. Selden etkilenen Castellone di Suasa kasabasının belediye başkanı Carlo Manfredi bölgedeki durumu kıyamet gibi diye özetledi. Marşe bölgesi sivil savunma müdürü Stefano Stefoni Dünkü yağışlarının sıra dışı biçimde yoğun olduğunu belirterek 2-3 saat içinde normalde bölgeye bir yılda düşen yağışın yarısına denk gelen 420 milimetre yağış gerçekleşti dedi. Uluslararası Meteoroloji Ajansı İtalya Meteo'nun direktörü Carlo Cacciamanni marşedeki sellerde iklim değişikliğinin büyük rol oynadığını ve bu gibi olayları öngörmenin güç olduğunu belirtiyor. İtalya'da. 25 Eylül'deki seçimler öncesinde çevre ve iklim meselelerinin yeterince gündeme gelmemesinden ve enerji krizine çözüm formüllerinden şikayet eden çevreciler, iklim krizini görmezden gelen, kömür santrallerini yeniden açan, doğalgaz boru hatları inşa eden bir politika var. Bir de gerçekler var diye konuştu. İklim değişikliği bir acil durum haline almış durumda ve gezegenin neresinde olursak olalım can ve mal kayıplarına neden oluyor? Neden olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği parlamenterleri Avrupa'nın Rusya gazına olan bağımlılığını hızla sona erdirmek amacıyla daha iddialı hale getirilen önerileri destekledi. Bloğ'un yenilebilir enerji ve enerji tasarrufu sağlama hedeflerini güçlendirmek için oy kullandı. Oylama Avrupa Komisyonu'nun bu kış yükselen enerji fiyatlarını aşağı çekmek için Enerji şirketlerine beklenmedik vergilerde dahil olmak üzere bir acil durum önlem paketi önermesiyle gerçekleşti. Bu önlemler birkaç ay için geçerli olacak ancak daha uzun vadede Brüksel ucuz ve yerel olan enerjinin üretilmesini sağlamak için rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu hedef Avrupa'nın enerji güvenliğini iyileştirirken sera gazı emisyonlarının azaltılmasını da sağlayabilir. Üye ülkeler enerji verimliliğini de arttıracak ve Avrupa Birliği ülkelerinin nihai enerji tüketimlerinin 2030 yılına kadar 2007'ye kıyasla en az %40 düşürülmesi sağlanacak. Yani enerji yoğunluğu çok düşecek. Avrupa Birliği komisyonu Mayıs'ta enerji arz güvenliğini arttırmak ve Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için hazırladığı planda Avrupa Birliği'nin 2030 yenilenebilir enerji hedefinin %40'dan %45'e çıkarılması, Avrupa Birliği enerji verimliliği hedefinin ise %9'dan %13'e yükseltilmesini teklif edilmişti. İki öneri şu anda müzakere edilen ve bloğun iklim değişikliği hedefindeki net emisyonları 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine göre %55 oranında düşürmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği politikaları paketinin merkezinde anlaşılan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Trajedinin yanı sıra uzun vadede enerji bağlamında da faydaları olacak gibi iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.